Allah bunu ispat etmiş. Resulullah orada işaret ediyor gözüne, kulağına. Yani Allah, mesela Allah diyor, bir diğer de ne diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? İnsanların kalbi Allah'ın, insanların kalpleri Allah'ın iki parmağı arasındadır. Resulullah yine iki parmağını gösteriyor. Bunlar nedir? Bunlar temsil, teşbih, tekihif babına girmiyor. Bunlar sadece şu baba giriyor, İnnehu bu hakikatiyle parmak hakkıyla parmaktır. Göz bildiğimiz gözdür, kulak bildiğimiz kulaktır. Yani Allah eşitir e, sen var gözü var, e, görür ama o keyfiyeti biz bilemeyiz. Burada neyi ispat ediyoruz? Burada ispat ediyoruz Allah'ın sifatlarını ama keyfiyetsiz. O Resulullah işaret ettiği gözüne, kulağına, parmaklarındaki meselelerde Çeyfiyete işaret etmiyor. Ne işaret ediyor? Hakikatine işaret ediyor. Yani bu hakkıyla nedir? Eşitmedir, görmedir, parmaktır. Eldir diğer hadislerde de. Ee, mesela Allah'ın e, eli, onların el üzerindedir. Bunlar hepsi hakikatiyle Allah'ın sıfatlarıdır. Ama çeyfiyete geldik. Çeyfiyete geldik. Bu çeyfiyeti biz bilemeyiz. Neden bilemeyiz? Çünkü allah Teala haber vermemiş. O kadar basit. Onun için burada bir terslik, çetrefillik yoktur arkadaşlar. Burada ne var? Burada sadece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem işaret ediyor şeye e, bu e, sıfatlar hakikidir. Çünkü ehli tefviz var. Ehli tefviz ne diyor? Evet Allah demiş eli var ama bu elden ne kastettiğini bilmiyoruz. Bir kısmı ehli tevvildir. Ne diyorlar? Evet bu el kudrettir. İçisi de yanlıştır. Yanlış olmayan nedir? Evet, el eldir, göz gözdür, parmak parmaktır. E, bütün Allah'ın hadiste, ayette geçtiği sifatları Allah'ın sifatlarıdır. Hakkıyla, hakkın ve Ama mesele nedir? Allah zâle demiş ki Allah'ın gözü var ama nasıl gözü var dememiş. E niye dememiş? E bu tarla intihal tarlasıdır kardeşim. Sen gaybe inanıyorsun. Allah Teala her şeyini dese Allah Teala gaybılıktan çıkar intihan tarlası olmaz. Bu sen Allah Teala her çeşe aninde ikap verse kimse zulüm işler mi? Kimse günah işler mi? Yok. Görür, anında görür. Cezanetçesine inanır. E bu intihan tarlası olduğu için Allah da geyiptir zaten. Allah geyiptir. Kimse Allah Teala'yı görmemiş. Ama Allah Teala'nın neyini görmüşüz? İzini, ilmini, marifeti, Allah Teala'nın yarattıklarını allah Teala'nın e, eserini görüyoruz, inanıyoruz. Ama inanmayanlar da var. Demek ki sınıfta kalmışlar. Ama biz inanırız illa ki kısır aklımızdan. allah Teala diyor insanı ne verdim ayette? وَمَا اُوتُوا اَمْنَ الْاِلْمِ illa إِلَّا qalil. قَلِل>, قَلِلْ bir ilim verdim. Kalil nedir? Binde birdir, milyonda birdir. Allah'ın ilmine göre, bu dünyanın ilmine göre hala oğlu yeni ilimleri keşfediyor. Hala yer üzerinde yer üzerinde ne var? Bazı yerler var hala keşfedilmemiş. Yeni yeni görüyoruz işte belgesellerde yeni çıkmış kabileler bulmuşlar. Yeni yerler buluyorlar. Yeni eserler buluyorlar. İsa'lı oğlan ilmi kasırdır. Bu kasır ilimden illa ki ben göreyim allah Teala nasıl bir şeydir? Haşa vakıf. Görülmez. imkan yoktur. Hazreti Musa inanıyordu Allah var. Geyb de. Ama Allah konuştuğu için onun için bir cesaret vurdu. Ya dedi ya Rabbi bir o da neyinden? Allah'ın sevgisinden. O kadar sevgisi zirvete vurdu. Ya dedi göreyim seni ya Rabbi. Musa olamaz dedi. Ben gaybim. İmtihan tarlası böyle takdir etmişim. İmkanı yoktur allah Teala görünsün bu dünyada. O zaman ne oldu? Bak daha dedi. Dah sabit kılsa sen beni görürsün. Dah ne oldu? Cehalehu dekka. Dek nedir? Balyozdan bir taşın üzerine vursan ne olur? Un olur. Böyle un oldu dah. Allah'ın neyinden? Azamatından. Dek oldu un oldu ezildi dağ Musa bayıldı aleyhissalatu vesselam ondan sonra kalktı tövbe diyara bir dedi benim o kasır aklım e, sevcim, sevcüm şevkım zorladı hata yapmışım insanoğlu hata yapabilir mi? arrazdır babamız hata yaptı cennette ama ne hataya ısrar etmemek tövbe etmek e i̇şte ondan dolayı bu türlü sıfatlarda hiçbir müşkület yoktur kardeşler. Bu müşkület Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahaba sıfat meselelerini böyle anlamış. Nasıl anlamışlar? Allah'ın eli var ama nasıldır eli diyemeyiz çünkü Allah haber vermemiş. Bu kadar. Bundan ötesi nedir? Akıl mantık yürütmaktır. Şimdi biz eşariler yani diğer fırkalar ehil isim ve sifatları ne yapıyorlar? Tevil ediyorlar. Neden tevil ediyorlar? Ya biz illa çıbılar Resulullah'a muhalefetten yola kurulmamışlar. Biz hüsnü zambesturuz yine. Neden musulmandılar? Ehli kiblediler. Ama ne demişler? Akıl mantık yürütmüşler. Neden yürütmüşler? Şeytana uyarak. Yani detaylı yollardan şeytana, yani resmen şeytana hiç bir musulman diyen mi ben uyarım? Uymaz. Şeytan insanın düşmanıdır. İşine gelmez biz Resulullah'ın izinden gidelim. Çünkü Resulullah'ın izinden giden sırat müstakimdedir. Sırat müstakimin de yolun bitişi cennetin kapsıdır. İşine gelir mi şeytanın? Hayır. Şeytan istiyor cennet değil de cehennemin kapısına götürsün bizi. Ondan dolayı bu tevil bizim alimler olsun, bizim kardeşlerimiz olsun bunlar nereden, asas çıkışı nereden olmuş? İşte adamlar demişler ki şimdi e, kaç dönem Saf fıtrat, Arab bedevi fıtratı, teslimiyet, saf, çölün kumsalı gibi. Allah Teala niye seçti e, sahabeyi o toplum Yoksa o toplumda o günde risale indiği günde e, iki umbratorluk vardır. En azından daha ülke, büyücü ülkeler vardır. Ama iki umbratorluk yer üzerine hakim edilirler. En büyücücüdür. En büyük teknoloji o, zaman, o zamanın ilmi, marifeti vardır. Romanlardan farslar. Ama Allah niye onları seçmedi? Çünkü onların fıtratları bozuktur. Kimi seçti, işte Arabler, Bedeviler, peygamber bile gelmemiş olanlara. Ta en en son peygamberleri Hazreti İsmail'dir. Onunla onun arasında binlerce sene var. Peygamberlikten iz kalmamış, sadece 5-6 tane şaira kalmıştır. Şiar kalmıştır. İşte hac vardır, bilmem ne vardır. Ondan dolayı Allah bunları seçti. Buların çöl, çölün kumsalın temizliği gibi bunların fıtratı temizidir. Seçti buları. Bu temizlik ne kadar devam etti? Yüz sene devam etti. Yüz seneden sonra ne oldu? Yavaş yavaş yavaş yavaş şeyler cirdi. Fitne akıl, mantık, şeytanın vasıtasıyla cirdi. Bunlar ne dediler? Şimdi bunlar dediler biz desek Allah'ın eli var. İnsanlar sahabe gibi alim değiller. Sahabe gibi Temiz fıtratlı değiller. İslam ülkesi yayıldı işte. İçi umbratorluğun akıl mantıkçıları o devletler çöktü. İnsanlar oradan aşılanmışlar. Şimdi İslam dinini kabul ederken Allah'ın eli verdiysek hemen gözlerinin önünde avam ne yapar? Allah'ın eli var. İnsanın eli gibi tüyü dürnağı filan. Haşa ve kefe. Bu sefer ne olur? Teşbih temsile düşerler. Çifre giderler. Evet öyledir giderler. Ama onun için ne dediler? Bunun işin çözümünü. İniyetten bu işi kaldırmak için ne diyeceğiz Allah'ın eli değil kudretidir. Bu sefer e, aynen e, avamın yani atasözün dediği gibi göz yapar e, kaş yaparken göz çıkarttık. Olmadı. Biz ne diyeceğiz? Biz intihan tarlası olduğu için sorular intihan sorusu olduğu için biz değiştiremeyiz. Allahü Teala böyle istemiş böyle. İnsanlara olan göre uyduracağız. Biz insanlara göre uyumayız. Her ahitte her çeşitte ama neyimiz değiştirebiliriz davet metodumuz değiştirebiliriz insanlar yavaş yavaş anlıyorsa yavaş yavaş anlatarız ama bir ülkede insan yavaş yavaş her şeyi biliyorsa ama dinlemiyorsa o zaman ona başka şekil konuşuruz her ülke her zaman yerine göre işte buradan bu bizim kardeşlerimiz hataya düşmüş o hatadan dolayı ümmet dalalata gitmiştir Allah'ın sıfatlarını tevil teşbih temsile gitmiştir. Ama han şevkefe selef akidesi, sahabe akidesi, dört imamın akidesi bu konuda nedir? Aynen Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem anlattığı dindir. Allahu Teala'nın sıfatları bir mükemmel sıfattır. İsim vasıfları Allahu Teala'nın her zaman mükemmellik sıfatıdır. Bir de bu ibadattır. İsim vasfatıyla I, i, kullar Allah'a Rabbilerine ibadet ederler bir de isim ve Rasulullahın Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem getirdiği dinde nedir tevkifidir nasla belindirilir nasla nasla o meselelerin üzerine durur yani hiçbir iştihat kapısı kapalıdır bu konuda kapısı ne de açıktır cenelde açıktır cenel meselelerde açıktır Naslan belli olanda açık değil İsim ve sifat da nasla belli nedir? de öyledir. Din öyledir. Zaten dinde iştihad yoktur. Alimler burada bir kural kurmuşlar. La iştihade fin nas. kaidedir. Bu usulü fıkıh kaidelerinden birisidir bu. Nedir fıkıh kaidenin dedi? La iştihade fin nas. nas olduğu yerde iştihad olmaz. Namaz dört 3 kılacaksın kılacaksın. Önle... için diyası. Ne 5 olur ne 3 olur ne hiç olur. Çünkü nasıl da belirlendiriyor? İstihad nerededir? İstihad bazı dinimiz dünyanın sonuna kadar bir din olduğu için genel bir din olduğu için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne yapmış şeriatında her şeyi cevap veremez. İmşanı yoktur. Çünkü bazı şeyler olur Resulullah'tan sonra yenilenir. E bu dünyanın sonuna kadar bir dindir. E sadece o toplum için gelmemiş. Ana çizgileriyle kaileler, ölçüler koyulmuş. Bütün yenilikler o ölçülere göre değişilir. Ve değişiliyor elhamdülillah. Hiçbir zaman bizim dinimiz, hiçbir zaman tarihe baksak 1400 senedir yenilenmenin, zamanın meçanın önünde aciz kalmamış elhamdülillah. Ne olmuş? Her zaman e, üstün olmuş, her zaman isticabe etmiş bütün fetvalara. Ondan dolayı bizim akidemizde Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem akidesi olduğu için, sahabenin, dört imamın akidesi olduğu için Bunlara da dört imama da ümmet icma ettiği için, icma'ta ümmet batıl yeri etmediği için, bunlar hepsi haber verildiği için bizim dinimizde çetrefil yoktur. Hele akidede hiç yoktur. Elhamdülillah akidede ihtilafımız da yoktur. Dört imam fıkıhta ihtilaf etmiş ama akidede aynandılar. Onun için e, öyle bir şey soru yoktur. Sorun nerededir? Bizim aynı işimiz kısırlıdır. Sorun nerededir? Biz ayetleri anlamıyoruz. Yen yani de fitne ehline uyarak, yani onlardan bilmeyerek okuyup şüphelerini alacağız. Ondan dolayı selef alimleri şüphe ehliyle ne görüşürdüler, ne çocuklarını, ne genzlerini onların yanına gönderip, hatta o, makuleleri var, sözleri var, onların sözlerini duyarken ellerinizi kulağınıza koyun. Yok biz dinimizden emin değiliz. Şimdi bazıları örtbas yapıyorlar, zannediyorlar, e, sansurladılar e, bir şeyi, e, kimseye ulaşamaz. Hakkı her yere dayanır. Bu deliği kapatsan 10 tane delik açılır, oradan yayılır. Onun için biz sansurdan değil, biz şeyden korkuyoruz. Şeytanın şüphesi var. O diyor, kalp şüpheye karşı sünger gibidir. Bütün şüpheyi emer için alır, o şüphe başlar, aynen Veyrus gibidir, işler içeride, işler kalbi bozar. Onun için her insanda ehli takva, ehli ilim olmadıkça, yani anti kalbinde yokysa o virüsü atamaz. Onun kim atar? İlim olan, takvası olan. İavam ilmi takva zayıf olduğu için o virüs işler kalpte. İşlediği için ne olur? İşte ehli alimler, alimlerimiz demiş, ehli şübenin karşısında kulağınızı bile tutun. Kulaklarınızı bile işitmeyin ona. Onun Hı. için en meşhur Süfyan-ı Sevri imamların imamıdır. Ehli sünnette. Onun zamanında mutezileler çıktılar. Ee, pardon. hasan el Basri. hasan el Basri e, tabi e, etba'u tabi'indir. Ne diyor? İki tane kendi telebelerinden gitmişler, mutezil olmuşlar. Bir Hazret İmam oturmuş e, sütuna dayanmış ibadet ediyor, zikir yapıyor. Çitene gelir diyor. E, i̇mam salam verir, salamlarını almaz. Oturarım, oturmayın diyor. Bir şey sorarım, sormayın diyor. Tamam diyor, oturup bir, bir ayet okuyalım sadece, dinle bizi. Yok, yanlış mı? Doğru okuyoruz. Hayır demiş. Oturursanız ben kalkıp gidelim. Bak bu kadar şiddet kullanıyor. Çünkü nedir? Fitnedir. Fitneye kulak vermeyeceksin. Neye kulak vereceksin? Allah'ın Teala'nın sesine kulak vereceksin. Allahu u Teala'nın sesini kim taşıyor bize? Ashab taşımış. Dört imam ondan sonra bize pekette gelmiş Allah'ın izniyle. Hiç leçe koyulmadı. İşte bazı diyor olur mu ya dine bu kadar zayıf hadisler, bu kadar zayıf görüşler koyulmuş. Ah, Bak sen diyorsun zayıf gelişler, zayıf görüşler, zayıf hadisler. Nereden bildin zayıf görüş, zayıf hadis? Çünkü alimler ayırmış. Hakkı isteyen Resulullah'tan geldiği gibi şu ana kadar elimizdedir Elhamdülillah. İsme-i konusunda ehli sünnetin e, imamları bak bir de bir bir nokta var onu da kapatmadan soruyu onu da üzerine basayım. Ehli sünnet alimleri şimdi ne diyorlar e, bu tevilciler, Eş'arî, Maturidî meselen vesaire akide sahipleri diyorlar tüm alimler Eş'arî, Maturidî'dir. Selef akidesinde olan alimler çok azınlıktır. Bular ilimden haberleri yoktur. Halbücü, şelefi, aşeri alimler çok azınlıktır. Neye göre? Birinci döneme göre. Yani üç dönemden sonra, beşinci dönemden sonra bunlar çok güçlendiler. O da neden? Bazı sultanlar, bazı valiler, mesela Salahaddin Eyyubi gibi Allah rahmet eylesin vesaire, ne yaptılar? Aş mesela Salahaddin Eyyubi, aşeri e, akidesini üstlendi, zannetti, doğrudur, ne yaptı? Onu her yerde... Sultan'ın gücüyle ne yaptı? Medreseler koydu onu yaydırdı Başka yasakladı. E orada biraz çok aldı ama sen gel beş döneme beş yüz döneme bütün alimler oların bunlar olanın telebesidir. Onların telebelerinin telebesidir. Mutebel alimler hepsi cumhur-i ulema selef alimleri hepsi selef akidesi üzerinedir. Yoktur. yoktur Yani dört imam, dört imam olsun Kütüb süttenin sahipleri, kütüb süttenin sahipleri hepsi selef alim üzerinde. Selef alimi çokunluktur arkadaşlar. Tarihi okusanız şimdi eş'eri matroli olan alimler el, el sayısı kaderidir. Ama nedir? Bazı meşhurleri var mesela. Mesela İmam Nevevi'dir, İmam, e, İbni Hacer'dir vs. Bu meşhur oldukları için fıkıhta, hadiste filan bir şeyde zennedir millet. Onlar da dört dörtlük sizin bildiğiniz aşari değiller. Birçok şeyde muhalefet etmişler. Ama asıl, asal, asıl selef akidesini taşıyanlar çokunluktur. Aşari akidesini taşıyanlar, maturdi akidesini taşıyanlar azınlıktır. Bu el sayısıdır. Bunlar 500'den sonraki senededir. Elhamdülillah bizimçiler 500'den önceki senededir. 500'den sonra da bizim bir sürü alimlerimiz var. Yani o değil yoktur. Selef akidesi bugüne kadar devam ediyor elhamdülillah. Bugüne kadar devam ediyor. Tarih boyunca saysa 1400 senede bizim imamlarımızın yanında olan ne olur? Hiç kalır. Hiç sayı olarak hiçbir şey değil. Yüzde bir bile değil. Ben buradan hodur meydan diyorum. Tarihi bilen çıkartsın. Kim sahabenin akidesine uymuş? Bugüne kadar 1400 sene sayısızdır. Ama onlar sayiledir. والحمد لله رب العالمين ve والسلام على سيد المرسلين